1949, numaralı konu, Husam kabilesinden bazı kimselerin, Hazreti Peygamber'in peygamberliği hakkında gaybdan ses duymaları, evet, kulağıma geldiğine göre Husam'dan bazı kimseler şöyle diyorlardı, bizim İslam'a girmemize sebep olan şey şudur, biz putlara tapan bir kavimdik, biz bir gün bir putun yanındaydık, birkaç kişi geldi, aralarındaki ihtilafı halletmesi için puta başvurdular, ansızın gaybdın, ey cüsseli, genç, ihtiyar bütün insanlar, siz ne kadar akılsız kimselersiniz ki, davanızı cansız putlara hallettirmek istiyorsunuz, acaba uykuda mısınız, tihame toprağından göklere yükselip karanlık perdeleri yırtan şu kandili görmüyor musunuz, o bütün insanların şereflisi olan, küfürden sonra İslam'ı ortaya koyan yüce bir peygamberdir, Rahman olan Allah, onu insanlığa imam seçti, ondan doğru ve daha adil kimse yoktur, insanlara namazı, orucu, biri, akrabalık haklarının gözetilmesini emreden ve onları günahlardan, pislikten, put lara tapmaktan ve başkasının hakkına tecavüz etmekten nehyeden Haşim oğullarından büyük bir insandır ve haram belde Mekke'de ortaya çıkmıştır diye bir ses duyuldu. Biz bu sözleri dinledikten sonra putu bırakarak dağıldık. Hazreti Peygamber'in yanına vardık ve Müslüman olduk.